Denize açılınca Meltem'in serin tazeliği arttı. Küçük gemi, ağzı köpükler saçan bir tay gibi diri dalgaları yarmaya başladı. O sert, o azgın deniz havasını nasıl çektim içime? Nasıl attım başımdan karayı, o bölük pörçük, o her yanına parayla adım atılan toprakları, o köle ayaklarının, nalların delik deşik ettiği kara yollarını? Üstünde hiçbir iz bırakmayan denizin engin cömertliğini seyredaldım. Kuykuyek benimle aynı köpüklü çeşmeden içiyor, sarhoş olup sendeliyordu benimle. Kara burun delikleri kabarmıştı, açılmış dudakları arasında keskin sivri dişleri görünüyordu. Uçtukça uçtuk, açık denize varınca geminin rüzgara saygısı arttı. Bir sultanın önüne gelen köle gibi yatıp kalkmaya başladı. Şimdi yan yata yata fırlayıp gidiyorduk. Her halat demir teller gibi zonkluyordu. İki uzun direk kara kasırgalarında eğilen kamışlar gibiydi. Sulara batıp çıkan civatranın yanında bu yuvarlanıp gidişi öyle seyre dalmıştı ki yolcuların bize kötü kötü bakıp gülmelerinin farkına bile varmadık bir süre. Bu toy delikanlılardan biri Kuyikueng'in arkasına geçmiş, taklidini yapıyordu. O bunu görünce oğlanın son saati geldi zannettim. Gürbüz vahşi zıpkınını yere bırakıp onu iki koluyla yakaladığı gibi inanılmaz bir güç ve ustalıkla top gibi havaya fırlattı. Seninki soluğu kesilmiş bir halde ayaklarının üstüne düştüğü sırada Kuyikueng sırtını çevirdi. Balta piposunu yaktı, bir soluk çekmem için bana uzattı. Bir ıskarmoz gibi sıska kaptan Kuy Kuyi üstüne yürüyerek ''Hey buraya baksana sen'' diye gülledi. ''Ne rezalettir bu senin yaptığın, adamı öldürecektin az kalsın, farkında değil misin?'' Kuy Kuyi sakin sakin bana dönerek sordu. ''Ne söyler bu?'' Tir tir titreyen toy oğlanı göstererek ''O söyler ki dedim, sen az kaldı bu adamı öldürecek.'' Kuy Kuyi çok yukarıdan bir küçümsemeyle dövmeli yüzünü buruşturarak ''Onu öldürmek ben'' dedi. Yok, o küçük küçük balık, kuyek kuyek öldürmez bu kadar çok küçük balık, kuyek kuyek balina öldürür kocaman. Kaptan bana bak, diye gürledi, ben de öldürür seni, yamyam yam herif. Bir daha gemimde böyle marifetler yaparsan, onun için aklını başına topla. Ama tam o sırada öyle bir şey oldu ki, asıl kaptanın aklını başına toplaması gerekti. Mayıs'ta yelkenine fena bastıran rüzgar iskota halatını kopardı ve ağır seren bir yandan öbür yana gidip gelerek güverteyi silip süpürmeye başladı. Kuey demin hırpaladığı zavallı oğlanı da denize fırlattı. Tayfaların hepsi panik içindeydi. Seren'i yakalayıp durdurmaya kalkmak çılgınlık olurdu. Seren bir saniyede sağdan sola uçup geri geliyordu. Her an paramparça olduğu olacak gibiydi. Kimse bir şey yapamıyor, yapacağı da benzemiyordu. Güvertedekiler geminin önüne kaçışmış, azgın bir balinanın ağzına bakar gibi Seren'e dikmişlerdi gözlerini. Herkes ne yapacağını şaşırmışken kuyekuek çevik bir hareketle diz çöküp Seren'in altına süzüldü. Şaklayan bir ipi yakalayıverdi. İpin bir ucunu küpeşteye bağladı, öbür ucunu da başının üstünden geçen Seren'e savurmasıyla bağlaması bir oldu. Seren zınk diye durdu. Her şey yoluna girdi. Uskuna başını rüzgara verip durdu. Tayfa kıçtaki sandalı denize indirmeye hazırlanırken, Kuekuek yarı beline kadar soyunup uzun canlı bir yay gibi güverteden denize fırladı. Üç dört dakika Kuekuek'in bir köpek çevikliğiyle uzun kollarını sulara savura savura, zaman zaman adeleli omuzlarını göstere göstere, buz gibi köpükler arasında yüzdüğünü gördük. O yaman, o yiğit insanı görüyorduk ama... Kurtaracağı adam yoktu ortalarda. Acemi çaylak batıp gitmişti. Kuykuyek suyun içinden bir ok gibi havaya fırlayıp çevresini bir anda kolaçan etti. Durumu anlamış olacak ki dalıp gözden yok oldu. Bir iki dakika sonra suyun yüzüne çıktı. Bu sefer bir koluyla kulaç atarken öbür koluyla cansız bir külçeyi sürüklüyordu. İndirdikleri sandal çok geçmeden ikisini alıp getirdi. Salak oğlanı güç bela ayılttılar. Gemicilerin hepsi Kuy kuengi Başta ettiler Kaptan da özür diledi ondan İşte o günden sonra Kuy Kuyeng'e Bir midye gibi yapıştım sonuna dek Evet zavallı Kuy Kuyeng'in Son bir kez dalıp Çıkmayacağı güne dek Kim böyle bir şey yapar da yaptığını Umursamaz Kuy Kuyeng insansever Hayırsever derneklerden hak ettiği madalyaları Hiç de bekler görünmedi Su istedi sadece Denizin tuzunu gidermek için birazcık tatlı su. Sonra elbise değiştirdi. Bir posunu yaktı. Küpeşte'ye yaslandı ve çevresindekilere tatlı tatlı baktı. Kendi kendine şöyle der gibi bir hali vardı. Dünyamızın dört bir bucağı birbirine bağlı ortaklaşa bir dünyadır. Biz yamyamlar, şu Hristiyanlara yardım etmeliyiz. Yolda söze edilmeye değer başka bir şey olmadı. Güzel bir uzgarla sağ salim Nantakıt'a vardı. Nantucket. Alın haritanızı da bakın şu Nantucket'a. Gerçekten dünyanın bir ucundadır bu ada. Bakın nasıl karadan kopmuş, ta açık denizlerde, Edistone fenerinden de daha yalnız kalmış oralarda. Bakın şuna, bir ufacık tümsek, bir kum yığını, dört bir yanı kumsal, görünürde başka bir şey yok. Kumları mürekkep kurutmak için rıh diye kullanılsa 20 yıl dünyaya yeter. Şakacıların söylediğine göre kötü otlar bile kendiliğinden bitmezmiş de zorla yetiştirilmiş burada. Kanada'dan dikenli çalı ithal edilirmiş, balina barillerinin deliklerini tıkamak için. Deniz aşırı ülkelerden ağaç tıkaç getirilirmiş. İsa'nın gerildiği çarmıhın kalıntıları Roma'da nedenli kıymetli ise, Nantakıt'ta da tahta parçaları o denli kıymetliymiş. Yazın gölgede oturabilmek için herkes evinin önüne zehirli mantar dikermiş. Orada bir tek ot yaprağı bir vaha sayılırmış. Bir gün yürüyüp üç yaprağa rastladığınız yere de çayırlık çimenlik denirmiş. Laponlar nasıl kar pabuçları giyerlerse bunlar da kum pabuçları giyerlermiş. Deniz orasını öyle bir sarmış sarmalamış, dört bir yandan öyle bir sıkıştırıp kapamış ki... Öylesine adalaştırmış ki orasını küçük deniz tarakları zaman zaman deniz kaplumbağlarının sırtına yapışır gibi onların iskemlilerine masalarına bile yapışırmış. Ama elbet tüm bu uydurmalar Nantucket'ın Illinois gibi bereketli bir yer olmadığını göstermek içindir ancak. Şimdi de kızıl derilerin bu adaya nasıl yerleştiklerini anlatan şu duyulmadık masalı dinleyin. Efsanelere göre şöyle olmuş. Evvel zaman içinde bir kartal New England kıyısına süzülüp ini vermiş, kızıl derili küçük bir çocuğu pençelerine aldığı gibi kaçırmış. Ana baba ahlana vahlana dursun, oğulları engin denizler üstünden gözden yok olmuş. Onlar da kartalın gittiği yana doğru gidelim demişler. Oyma ağaçtan sandallarına binmişler, belalı bir yolculuktan sonra bakmışlar ada'nın bir yerinde bomboş bir fil dişi kafesçik, zavallı kızıl derili bebeğin iskeleti. Nantakıta böyle yerleşip kumsalda doğanlar geçim için elbette denize başvuracaklardı. İlkin kumlarda yengeçler deniz tarakları toplamışlar. Daha gözü pek olunca suya girip ağlarla uskumru tutmuşlar. Görgüleri ilerleyince sandallarla Morina avına çıkmışlar. Sonunda denizde koca koca gemiler indirerek dünyamızın okyanuslarına açılmışlar. Durmak bilmez seferleri bir kuşak gibi sarmış dünyayı. Bering boğazına bir göz atmışlar ve tüm mevsimler tüm okyanuslar boyunca tufandan arta kalan canlıların en güçlüsüne, en canavarcasına, en dağlarcasına bitmez tükenmez bir savaş açmışlar. Bu deniz himalayası bu tuzlu su mostodunu öyle kendini bilmez öyle korkunç bir güçle yüklüdür ki korkulara tutunup kaçtığı zaman üstünüze olanca azgınlığıyla olanca kötülüğüyle saldırdığı zaman bile daha belalıdır. Böylece Nantakıtlılar bu deniz keşişleri okyanusun ortasındaki karınca yuvalarından kaçarak sular dünyasının birer İskenderi gibi dört bir yana yayılmışlar, enginleri fethetmişler. Üç birleşik korsan devletin Polonya'yı bölüşmeleri gibi onlar da Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarını aralarında paylaşmışlar. Amerika istediği kadar Meksika'yı, Teksas'ı eklesin, Küba'yı Kanada'nın üstüne koysun. İngiliz istediği kadar Hindistan'ı sarsın, güneşte parlayan bayrağını dört bir yana açsın, yine de dünyamızın üçte ikisi Nantagatlılarındır. Çünkü denizler onundur. İmparatorlukların imparatorun malı olduğu gibi denizler de Nantakıtlıların malıdır. Öteki gemicilerin denizden geçme hakkı vardır ancak. Ticaret gemileri uzun uzun köprülere benzer sadece. Savaş filoları da yüzen kalelere andırır yalnız. Eşkıyalar yollarda nasıl dolaşırlarsa korsanlar bile ancak böyle dolaşabilirler denizde. Bütün yapıp yapacakları öteki gemileri kendileri gibi birer kara parçası olan gemileri yağma etmektir. Geçimlerini dipsiz denizlerden çekip çıkarmaya kalkmazlar. Yalnız Nantucket'li denizde yaşar. Denizde fin kadar. Kutsal kitabın diliyle yalnız o denizlere gemiyleyler. Kendi toprağı gibi altını üstüne getirir denizin. Evi barkı orasıdır, işi gücü orasıdır. Çin'de tufanlar milyonları da boğsa onun işi durmaz. Çayır kuşları nasıl çayırda yaşarsa o da denizde yaşar. Hep dalgalarla iç içedir. Yaban keçisi avcıları Alp dağlarına nasıl tırmanırsa o da tırmanır dalgalara. Yıllar yılı kareye ayak basmaz. O kadar ki kareye dönünce bir başka dünyaya gelmiş, aya inmiş gibi olur. ''Yuvasız martılar nasıl gün batınca kanatlarını kapar, dalgaların beşiğinde uyuklarsa, Nanta kıtlılarda karanlık basınca karadan uzaklarda yelkenlerini indirir, yastığının altından sürü sürü deniz aygırları balinalar akıp giderken uykuya dalar.'' Küçük Mos rahat rahat limana barıp demir attığı sırada vakit bir hale geçti. Bu yüzden Kuyekoyek koyekle karaya çıkınca akşam yemeği ve yatacak yer aramaktan başka bir iş yapmadık. Fışkırtı hanının sahibi, bize yeğeni Hosea Huseyn, çömlekçi hanını salık vermişti. Orası Nantakıt'ın en iyi hanlarından biriymiş, dediğine göre. Üstelik ki balık çorbaları da pek ünlüymüş. Kısacası, yapacağımız en iyi şeyin, çömlekçi hanının çömlekçilerini denemek olduğunu söyledi bize. Ama bize bu hanın yerini anlatırken, sancakta bir sarı depo göreceksiniz, iskele tarafındaki bir beyaz kiliseye kadar yürüyeceksiniz, bir köşede yine biraz sancak tarafına sapınca, orada karşınıza çıkan ilk adama hanı soracaksınız demişti. Bu karışık anlatma, ilkin bir hayli şaşırttı bizi. Üstelik de yola çıkar çıkmaz, Kuek Kuek sarı depo iskele tarafında olacak diye tutturmuştu. Bense Peter Kofe'nin sancak tarafında dediğini sanıyordum. Her neyse. Karanlıkta sağa sola başvurarak, arada bir de yolu sormak için sessiz bir evin kapısını çalarak bir yere geldik sonunda. Orasının han olduğu besbelliydi artık. Karaboyalı iki kocaman tahta çömlek, evin kırık dökük kapısının önüne dikili eski bir gabya çubuğunun kurjetasına saplarından asılmış sallanıyordu. Bu kurjetanın uçları testereyle öyle bir biçimde kesilmişti ki eski gabya çubuğu dar ağacına benziyordu bir haydi. Belki de o sıralarda böyle şeylere karşı aşırı bir duyarlığım vardı da ondan bu dar belli belirsiz bir kuşkuyla bakmaktan kendimi alamadım. Kurjetanın öteki ucunu da görünce boynum tutulur gibi oldu. Bak dedim içimden iki dar ağacı biri bana biri Kui kuy Bir uğursuzluk vardı bu işin içinde.